Gönül sadasından hepinize hayırlı akşamlar. Kıymetli dinleyenlerimiz e, hocam e, Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Sayar bir programla daha karşı karşıyayız beraber sizinle. Kıymetli hocam güzellik bahsinde kaldık geçen programda. <gülüyor> evet, evet efendim. Güzeli idrak etmekle e, e, ilgili konuşuyorduk. Ben e, çağımızda ruhsal sıkıntıların önemli bir kısmının güzelliği yeterince idrak edemememizle alakalı olduğunu düşünüyorum. O kadar çirkinliğe muhatap oluyoruz ki evet. e, bir süre sonra içsel kaynaklarımız tükenmeye başlıyor. İnsan güzellik karşısında ve duyuyor. İnsan güzellik karşısında ilahi bir tabiatı olduğunu keşfedebiliyor. Yani kendi içindeki güzelliği ve dışarıdaki güzelliği keşfedebilen insan evladı kendisinin çok büyük, çok müteal bir alemin bir parçası olduğunu hissedebiliyor biz maalesef günümüzde hep kötü haberlerle çirkinlikle insanın düşüş haberleriyle muhatap olduğumuz için hem kendimize hem dışarıdaki dünyaya hem de insan evladına karşı bir itimatsızlık geliştiriyoruz bu da bu güvensizlik bu itimatsızlık da bir süre sonra insanı yoruyor. Geçtiğimiz senelerde yapılmış bir çalışma var. İnsanın sürekli olumsuz haberlere muhatap olmasının, onda ciddi bir şefkat yorgunluğuna, merhamet yorgunluğuna yol açtığını ve insanın giderek artık empati melekesinin de dumura uğradığını çünkü bu kadar yoğun bir kötülük karşısında bizim çaresiz olduğumuzu dile getiriyor bu çalışma. İnsanın kendisi çaresiz hissettiğini dile getiriyor. Biz rahmetli Fethi Bey'den sık sık bahsediyoruz bu programda. Onun bir şeyi vardır, bir sözü vardır. Bırakın diyor düşmanlık başkalarından gelsin diyor. Biz dost olalım, herkese dost olalım diyor. Düşmanlık, düşmanlık işini başkaları icra etsin diyor. Yine başka bir sözünü hatırlıyorum. Her şey olun da kasap olmayın diyor. Mesleklerden. Evet. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. evet buradan başlayalım isterseniz. Güzelliği hayatımıza nasıl buyur edeceğiz? Güzellik konusunu hayatlarımıza neden, nasıl dirilteceğiz diyelim. Geçmişte bir hazine idi. Ee, hayatın her köşesinde fark ettiğimiz bir şeydi. Şimdi e, sanki böyle çok aramamız bulmamız lazım. Yahut da çok yakınımızda da fark etmiyoruz. Ya fark etmiyoruz. Ee, şimdi siz çok enteresan bir giriş yaptınız. Ee, ben buradan çıkardığım sonucu söyleyeyim. Esasında güzellik bir tane tek. Kaynağı da tek, tan tanım da tek. Ama her tasavvur kendine göre bir güzel tanımı yapmış. Evet. Esasında o tanımların e bir tane hariç. Hepsi batıl. Çünkü tatmin etmiyor insanları. Antik Yunan bir güzellik tanımı yapmış. Evet. Sonra e, gelmiş e, Helenistik dönem bir güzellik tanımı yapmış. Kadim Mısır bir güzellik tanımı yapmış. Hı -hı. İnsanın güzele ihtiyacı var. Tabii ki modernitenin de bir güzellik tanımı var. Hı -hı. Bir de postmodernitenin bir güzellik tanımı var. Ama biraz evvel bahsettiğiniz hadise bir manada bize e, şunu ifade ediyor... Bu tanımlanan güzelliklerin hiçbirisi iç dünyamızı tatmin etmiyor. Hı hı. Peki para kazanabiliyoruz, hı. hayranlık duyuyoruz, hayret ediyoruz ama kendi kendimize kaldığımız zaman e, o o tatminkar olmuyor. Bunu ben hissettim. Peki o güzellik ne? İşte o güzellik fıtratın kendisinde mündemiş olan ilahi kaynaktan, aşkın kaynaktan gelen bir güzellik. İnsan o güzelliğin peşinde. Bu son günlerde, son haftalarda ve son aylarda yine bu işte medyayı takip ederken iyi kötü atlatabilirleniyorum çünkü çok mühim bir boyut. Şimdi şöyle söyleyeyim, insanın bir bedensel boyutu var. Buraya içgüdüler hakim oluyor. Hiç reddetmiyoruz realiyete, o da büyük bir nimet. Ama sınırı ve sayısını tahdit etmek şartıyla Zihni boyutu var, ilim ve felsefe yapıyor. Bir de duygusal boyutu var. Duygusal boyutumuzu ihmal etmemiz lazım ve orayı kirletmememiz lazım. O duygusal boyut üzerinde düşünürken, e, yani e, benim e, vardığım nokta şudur, güzel sadece sanat eserinde değil. Evet. Güzel aynı zamanda güzel insanlarla temasta. Niye? Çünkü sanat eserinin bir mübdiği var. Sana sanatkar diyoruz. Peki güzel insanın mübliği kim? Onun bir yaratıcısı var ve ona ilham eden birisi var. Güzel insan ne? Antik Yunan'daki gibi fiziksel güzellik değil. O fiziksel güzellik bir manada içgüdüye bir manada da fiziksel güce hitap eden. Niçin mesela Antik Yunan'da? atletik vücutlar çok önemlidir. Çünkü güç kaynağıdır atletik vücutlar. Evet. Ve orada hiçbir eksiklik görmezsiniz. Halbuki öyle bir insan dünyada yoktur. Ya yani Antik Yunan'daki atlet heykel gibi bir insan dünyada yoktur. Bir tarafında bir şey vardır, bir eksiklik vardır. Helenistik dönem daha real bir sanat yapıyor. Yani hüznü, fıkaralığı, eksikliği de gündeme getiriyor. Peki buna karşılık... Bu ekelleri e yapan, bu resimleri yapanların, mesela şu anda Guernica tablosunu tekrar geri istiyor birileri, galiba İspanyollar geri istiyorlar vesaire. O ne o? Bir savaş tablosu. Ona evet. güzel diyor insanlar. Peki güzel bir insanla bir zaman paylaştığınız zaman. Ondan gözlerini gördüm. gördüm hocam. Bu arada onu da söyleyeyim, evet, gerçekten Söyle. etkileyici. Yani etkileyici böyle. değil mi? Bir saat e, seyredilmeye değer bir e, tablo. Evet. Evet. Etkileyici. Hiçbir evet. itirazım yok. Ben görmedim ama resimlerini gördüm, i̇şte hikayesini biliyorum. Hatta e, bir öğrencim yazdığı onların üzerinde bir essay e, doktora e, şeyin dersinde Picasso'ya soruyor, Alman general. Bu tabloyu siz mi yaptınız diyor. Picasso'nun cevabı şöyle hayır siz yaptınız diyor yani. Ooo bir, bir, çocuğu... bir Picasso ile ilgili bir e, şey de ben nakledeyim. E, geçtiğimiz yaz bir Endülüs ziyareti yaptık. Bir grup arkadaş ailelerimizle. Yaz değil pardon kışın. Yazın gitmiştim doyamadım. Kışın bir daha arkadaşlar organize olduk, gittik. Böyle bir Maşallah. arkadaşlarla gezince daha güzel oldu. Doğru, tabii. Dönüşte Malaga'da Picasso Müzesi'ne gittik. Orada e, sen güncel olaylarla ilgilenmiyorsun diye e, bir eleştiri yöneltiliyor. E, e, hatıralarını da vermişler eserlerin yanında. O da diyor ki ben fotoğrafçı değilim. <gülüyor> Güzel bir cevap gel olarak geldi bana. Bu. Şimdi bu söz bana Arabey'i hatırlattı. Aragüler. Evet. Ee, Arabey öyle diyordu. Fotoğrafçı sanatkar değildir diyordu. Hmm. Neden dedim? Çünkü dedi sanat ibda işidir. Fotoğrafçı dikkat eder, iyi bir gözlemcidir. sabırlıdır, bekler, teknolojiyi iyi kullanır ve yakalar dedi yani. Neyi yakalıyor? Anı yakalıyor dedi. Yaptığı o kadardır dedi yani. Ama mesela Monet ressamdır, sanatkardır. Niye? O anı yakalıyor ama yorumluyor dedi yani. Ben sadece deklanjöre basıyorum. Sabırlıyım, dikkatlıyım, seziyorum ama yapılmış bir şeyi tespit ediyorum diyor. Bu da bir hatıra olarak kalsın bir kayıtta inşallah. Evet. Güzel insan başka bir şey. Güzel insanın eseri ama eser o. Esas güzel insan. Güzel insanla geçen zaman onun sözü, bakışı, ses tonu, jestleri işte o bize bir manada daha evvel söylediğimiz gibi içimizdeki güzel bölgesini, güzel lütfunu aydınlatan, geliştiren bir insan. Dolayısıyla İslam medeniyetinde güzelliğin kaynağı tek. Allah'ın hüsnü, hüsnü mutlak, sunu hakiki okullarına böyle bir e, özellik vermiş aynı akıl gibi kekellim ke, e, gibi efendim e, görmek gibi işitmek gibi ve sevmek gibi ya vedut. E, Allahümme ya vedut çok mühim yani. Ve eskilerden gene geldi böyle bir hafif demeyimiz de olsun. Allahümme ya vedut. Çeneni bağla, dilini tut. Harika. <gülüyor> eğer, <gülüyor> eğer sevilmek istiyorsanız çok fazla konuşmayacaksınız. Harika. Allah güzel şeyler edeyim. hocam bunlar ya. Gerçekten büyük zenginlikler. Bunlar bizim işte çocukluğumuzun, gençliğimizin böyle şeyleri yani nasıl mottoları gibi bir şey bunlar. Ama evet. her birinde bir hikmet var. Çok konuşursanız vır vır, vır sizi kimse sevmez. Çünkü çok laf... Yalandan, çok mal haramdan ari değildir. Bu, bu, Buyurulmuştur. Evet. Söz çok mühim. Sizi tanımlıyor söz. Jest mimik. Eskitabila hal ve et var. Sizi tanımlar. Ya böyle işte. Mesela e, eski karnelerde var da hal ve gidiş. Annemlerin da hareket notu varmış. Çocuğun jestleri nasıl davranışı. Çok mühim. Bundan söylenirdi eskiden. Allah'ım ve ya vedud. Çeneni bağla, dilini tut. Çok konuşma. Yavaş yavaş. Ağır ağır. E, güzellik. Tabii ki bizde var. ihtiyacımız var. Çünkü duygusal alanımızın güzel bölgesinin beslenmeye ihtiyacı var. Yani aynı vücudun beslenmeye ihtiyacı olduğu gibi. Güzel Nasıl vücuda abur cubur. Bu çok mühim bir tabirdir. de fesadı olursunuz çocukken bir şeyler istiyorsun. Yok öyle yapma. Zamanında böyle ya filan. Mesela hiç herkesin bildiği bir şey. E, acıkmadan yeme, doymadan kalk. Tabii. Manevi hayat, güzel alanı da böyle. Her şeyi oraya sokmayacaksınız. Her şeyle temas ettirmeyeceksiniz onu. Size verilen o büyük lütfu, o lütfü layık temaslarla besleyeceksiniz. Ve karşınıza çıkıyor. Burada güzel insan çok mühim, güzel anlar da çok mühim. Ben sanat eserini üçüncü sıraya koyuyorum. Birinci sıraya güzel insanları koyuyorum. Güzel insanlarla temas etmek. Efendim şu anda onları yakalayamıyoruz. Doğru, tamam, kısmet değil. Ama kitapları var. Açın okuyun ve ruhlarından istimda dedin. Gelirler, bir şey söylerler size. Menkıbeleri var, şiirleri var, hayat hikayeleri var. Nasıl, nasıl yaşamışlar? Bu bir bilgidir. Ama insan bilgiyle başlıyor. Bilgiden sonra iş sevgiye bir manada derinleşmeye dönüşüyor. Sonra hep, hep söylüyoruz Allah'ın yarattığı, yaradılmış çevreyle ilişkinizi kurun. Tabii ki sanat de var. Yine benim düşüncelerimden ortaya çıkan tecelliyat güzeli yaratıyor. Bir kısmı aşikare, bir kısmı gizli. Mesela e, tabiat güzelliğini seyretmek de bir sanat. Bu bize verilmiş bir sanat. Bu sanatı geliştirmemiz lazım. Hı hı. Tabiatta var olan ama mestur yani setredilmiş güzelliği de sanatkar ortaya çıkarıyor. Çok basit bir örnek vereyim. Çok uzatmadan. Kamışlıkta bir kamış yetişiyor. Hı hı. Bu bir kamış. Ama insanoğlu o kamışı kesiyor. Terbiye ediyor. Bağrını deliyor ve oradan Allah'ın kulağı ve gönle hoş gelen frekanslarını üretiyor, bir ney taksimi çıkıyor. Yine tabiat kanunları muvaciasında ama tabiat kanunlarını fizik boyutun ötesine geçen bir duygusallık var orada. Insandan başka hiçbir canlı varlık o kamışı kesip terbiye edip oradan insan varlığına hitap. Niçin diyorum ben e, sesi bizdeki dügah perdesi, 444 frekansı hoşumuza gidiyor da 454 frekansı kafanı buluyoruz. Neden diyorum yani? Neden? Çünkü o ses hoşumuza gidiyor. Nereden hoşumuza gidiyor? Ezelden bize verilen program öyle verilmiş. Perdeler hele husus, hassas kulakla komayı fark ediyorlar. Aynı şekilde elif bir elif harfi. işte onun usulü adabı var. Maili vesairesi o, o da bir şey o nereden geliyor e, o da yani e, gelişiyor zaman içerisinde o da bize sanki ezelden getirdiğimiz bir özellik olarak verilmiş bu Helmut Ritter'den bahsederlerdi eskiler büyük Hı -hı. müsteşik. diyor ki İslam yazısı kim dediniz hocam? Helmut Ritter evet, Ritter, evet. Ritter oryantalist burada geldi işte şarkıya da filan Tabi bilim adamı ama aynı zamanda zevk adamı. E, dermiş ki bu yazı yani bizim e, hurufat yazıların prensesidir. E, kaligrafi mesela kaligrafi sanat diyenler var, sanat değildir diyenler var ama hat hususunda sanat değildir diyen hiç kimse yok. Batırlar da sanattır diyorlar. Böylece yani sanatkarın yaptığı çok mühim ama Allah'ın yarattığı çevreyle olan temasımız, oradaki güzelliği yakalayabilmek, işte o bizim iç dünyamızdaki güzel alanına direkt dokunuyor. Onun da üzerinde hı hı. güzel insanlara gelen tecelliyatta nasipdar olmak var. Bendeki güzel anlayışı böyle. Hocam, ee, ben de müsaade buyursanız bir dakika söyleyeyim. Ee, yani bizim alanımızdan bakarsanız... Tabii, tabii çok önemli. Neşünema bulduğunu söyleyebiliriz. Yani çok enteresan bir şey hocam. E, yüzebilen bakteriler e, dahi güzel kokuya yöneliyorlar. Kötü kokudan kaçıyorlar. Hadi yani şey, canlı de, en ilkel düzeyde bir canlı bile güzelliğe doğru e, hamle ediyor. Tabii. biz bir şekilde güzel söze, güzel kokuya, güzel manzaraya, güzel hale doğru seyirtiyoruz. Evet. Evet. yani ruhun aslında bir tür evinde hissetmesi gibi bir hal diyorum ben güzellikle karşılaşmak ben işte Aa, yuvamı buldum buraya bu, aitim Burası, çok mühim bir tespit bu çok mühim bir tespit bir daha buyurun ruhumun evinde olduğunu hissediyorum evet. E, evet çünkü güzellik bana sonsuzluktan bir esinti olarak geliyor Aynen, en güzelin mutlak güzelin bir yansımasını görüyorum evet. orada Evet. Bir haymananın o uçsuz bucaksız ovalarına baktığım zaman, evet. boğazın sularına baktığım zaman, evet. dağın ululuğuna baktığım zaman, insanın duruluğuna baktığım zaman evet. orada Allah'ın güzelliğinden bir damla, bir müve görüyorum. Örtülerimi kaldırdığım anda birdenbire o güzellikle baş başa kalıyorum. Ee, yani bence biz geçtiğimiz programda dengeden de bahsettik. Bir de ahenk kelimesini buraya belki ilave etmemiz lazım. Tabii, güzelin bir unsuru olarak. Tabii. İnsan ahengi ve güzelliği arıyor hayatında. Evet. Müzik bize güzel geliyor çünkü onun içinde bir ahenk var. Evet. evet. Uyum var. Yani insan yaşadığı çevrede ya onarılıyor kıymetli hocam ya da hasta oluyor. Kötü, çirkin insan ilişkilerinin içinde olduğunuz zaman hasta oluyorsunuz. Güzel insanların arasında olduğunuz zaman zor şartlarla bile olsanız onarılıyorsunuz, e, hastalıklarınızdan kurtuluyorsunuz. Evet. Tabiatın içinde olduğunuz zaman onarılıyorsunuz. O yüzden ben sizin tabiat severliğinize hep hayranlıkla e, bakıyorum. <gülüyor> Her zaman e, Allah'ın ayetlerini çıplak gözle görebildiğiniz... E, Doğrudan deneyimleyebildiğiniz yerleri seviyorsunuz ve orada olmak istiyorsunuz. Aslında bize de güzel bir örneklik teşkil ediyorsunuz. İşte öyle. Hocam bu şey de e, temelde. Yani böyle böyle bir terbiyeden geçtik biz. Yani e işte e, hocam. bu, onu, bu programı o yıllarda fark etmiyorsunuz. Bakan fark ediyorsunuz. Evet, kıymetli. İdiliyor size o. Yani o hocam size... ben sizi dinlerken çok e, nasıl bir iklimi kaybetmişiz diye bir yandan da hayflanıyorum. <gülüyor> yani evladını e, doğa okuyarak e, bakkala gönderen ana babalardan e, yani çocuklarımızla hırgür içinde yaşayan ana babalar nesline geldik maalesef. Evet. Bir e, örnek vereceğim. Bunu daha önce birkaç yerde sunum yapmıştım. Çevreyle ilgili bahsetmiştim. E, penceresi olmayan bir yerde yatan hastalar penceresi olup yeşilliğe bakan hastalara göre daha geç iyileşiyorlar hocam. Aa, size bir hatıra anlatacağım şimdi. Elhamdülillah vesile olsun. Mayroca rahatsızlanmış. Hı hı. Yani işte zannederim 60'ların sonu filan. şeyde Paşa Bahçe Sosyal Sigorta Hastanesinde rahatsız yatıyor. Biz de ziyaretine gittik bir arkadaşla beraber. Hoca 8-10 kişinin yattığı bir e, kovuş mu derseniz bir odada orada yer bulmuşlar. Fakat pencere şeysi yani kar yolası pencerenin yanında değil. Kapının yanında. Gittik tabii geçmiş olsun biraz oturduk. Yani ben böyle herhalde nasıl bakmışsam hiç de saklayamam hissiyatımı. Dedi ki sen ben burada yatıyorum diye bana dedi şey yaptın. Diye, Üzüldün değil mi dedi. Kızardım evet de diyemedim ama doğru yani. Evet. Dedi ben nereye bakıyorum yukarıda sarkan bir glob var böyle büyük aydınlatsın diye buradan dedi dünya görünüyor dedi. Hakikaten onun baktığı açıdan baktım. Sokak, otobüs durağı insanlar Paşa Bahçe meydanı görünüyor. Ha şimdi dedi ben dedi havz hayalin sularından eşkali hayatı seyredettim diyor. Ben de gloptan seyrediyorum dedi Mahir Hoca. Yani şimdi bu tabi çok esprili bir şey. Yani o malum o şiir vesaire hoca tabi o derya ama şunu hissettim yani o şartlarda bile bir yer buluyor hoca yani bir, bir çıkış buluyor bir şey buluyor ee, belki pencere kenarında olsa daha güzel olurdu ama en azından beni rahatlattı bakın hala ki e, yani yetmiş olsa elli bir sene geçmiş elli bir elli üç elli dört böyle kalmış bende bu yani sonra yine e, atlattı o problemi bir kalp seyiydi o sonra yine e, Angotköy Camii'nde sohbet yapıyor yazları, kışında e, Galip Paşa Camii'nde Erenköy'nde yapardı oraya gidiyoruz biz de işte hani bir, bir söz duyalım, bir şey duyalım yani Teknik Üniversitesi çok iyi ama kuru geliyor e, çok iyi insanlar, mimarlık fakültesi, asistanlık yapıyorum, hocalar çok iyi vasat çok güzel ama bir şey eksik yani Hani diyorlar ki something missing yani bir şey eksik Orada mesela diyor ki, semaya bakıyorum, ruhama şev geliyor. Denizi seyrediyorum, sürür duyuyorum. O zamanlar da çok anlayamamıştım. Ama size bir şeyi talim ediyor hoca. Yani bir, bir altyapıyı talim ediyor. Hatta biraz da böyle yadırgamıştım yani. Gökyüzüne bakıyor, denize bakıyor, nedir bu filan diye. Ama şimdi çok iyi yerine oturtuyorum. Manevi olarak kendini tazeliyor o tabiat üzerinde. Sonra sohbete devam ediyor böyle. Arada bir rahatlıyor. Böyle hatıraları üst üste koyunca merhum peder onun çevresi de böyleydi. E, merhum Topçu yeğenim sünnet olunca bizim yazlık kiraladığımız yere geldi. O çok daha farklı bir mizaç. E, evet. Bana müsaade dedi. Ben anladım ikinden ağlasından gidecek annem niye giriyor dedim anne sen karışma yani evde de kılabilir ama kılmaz o giden camiye. Sonra döndük geldi böyle Eylül e, karşıda e, ortaki üzerinden bulutlar ya o dedi insan burada şair olur ya o dedi yani. Değil <gülüyor> mi? Kalışma evet. odasından e, Pierre'le şey evet Pierre Claude Farah yani o oraları şimdi artık kayboldu yani çarşı kapıyla ile Hamid arasında bir yerde oturdu. Marmara, adalar, aşağıda yüksek bir şey, ahşap ev, ortak katta çalışma odası, bahçe ve arkadan bir deniz manzarası. O manzarada çalışırdı hoca çalışma odası. Bizi de orada kabul ederdi. Bütün bunlar bana bir şey söylüyor. Yani yakadılmış çevreden o güzellikten kopmamak. Ve yani. onu Allah nasip etsin. Mesela siz çok mühim bir şey söylediniz. Yani bu bilimsel bir tespit penceresiz bir yer yatan hasta e, ötekine göre kötü oluyor. Hemen aklıma AVM'ler geldi. Size bir yapay hayat sunuyor. Müziğiyle, kokusuyla, mimarisiyle ve doğadan kopmasıyla. Ve sizi esir alıyor adeta yani. Hocam, Bizim mesih e, çarşılar böyle değil. Abi, yani işte güzellik, güzeli tecrübe etmek insan içini canlılıkla dolduruyor ve e, insandan bir ilgi talep ediyor. Dikkati kendi üzerimizden alıyor, bizim üzerimizden alıyor ve dışa Allah'ın ayetlerini dış dünyaya çeviriyor. Bu tecrübe e, etmeyi biraz açalım lütfen, lütfen. Bu tecrübe evet, etmeyi biraz açalım. Bu çok evet. meyin. Bir... Şunu söylemek istiyorum hocam. E, bu çok mühim bir tanımlama çünkü. Evet. İnsan böylece kendini evrenin merkezi olarak görmemeye başlıyor. E, ahlaki e, olarak e, kendini evrenin merkezi olarak görmeyen e, bir insan. E, yüzünü Allah'ın ayetlerine döndüğü zaman çevreye döndüğü zaman aslında bir anlamda iyiye ve adalete de e, yüzünü çevirmiş oluyor. Çünkü güzeli gören ruh onun her yerde bir şekilde hüküm ferma olmasını ister. Her yerde e, görünmesini ister. Güzelliğin yaygınlaşmasını ister. İnsan ilişkilerinden kurduğu mahallelere inşa ettiği binalara kadar yaptığı e, camilere kadar e, yaygınlaşmasını ister. E, bence İnsanların, fikirlerin, ilişkilerin, bulunduğumuz muhitin güzelliği bizi bir şekilde, yani bize hep iyi ilham ediyor ve bizi adalet duygusuna çağırıyor. Yani güzelin her yerde yaygınlaşmasını istiyoruz. Çirkinliği gördüğümüz zaman onu düzeltmek istiyoruz. Ama her şeyden mühimi de bence bize en güzeli haber verdiği için güzel, kıymetli. Yani çiçeklenen bir ağaçta, bir tebessümde, bize doğru koşup gelen bir çocuğun sıcaklığında, bir merhamet eyleminde, haymana vadisinde, nefes kesen bir vadide biz o güzelliği var edeni hatırlıyoruz. Evet. Bu güzelliğin bir kaynağı var, o oradan neşhed ediyor diyor ve onu hatırlıyoruz. Yani alemde her şey aslında... Ahenk'li bir vazife gördüğü zaman kıymetli. Yani bir şey, hani adalet bir şeyi yerli yerine koymaktır. Evet, dedi. evet. Ahenk de o yerli yerindeliği fark etmektir. Veya içimizi yerli yerindeliğe koymaktır. Hani ruh ancak güzellikle beraber evinde olduğunu hisseder dedik ya... Evet. E, ...orada biz nereye mutlak anlamda ait olduğumuzu fark ediyoruz. Evet. Yani biz evet. Allah'ın kullarıyız ve onun yarattığı güzelliğin bir parçasıyız. Bizi de güzel olarak yarattı ve güzeli gördüğümüz zaman onu idrak edebilme kabiliyetini bize vermiş oluyor. Evet, evet. Ee, bu, yani bu... güzeli gören aslında güzelin ötesindeki şeyleri e, görmüş oluyor tabiat ayettir bu programda hep söylediğimiz gibi ve ayetler de aslında Allah'ın güzel isimlerinin yansımasından ibarettir yani biz onlara baktığımız zaman e, onu e, görmüş oluruz birkaç cümle daha edeyim hocam Tabii, ben e, günümüzde e, bir problem görüyorum yani bir materyalist dindarlık görüyorum biraz haddimi aşarak konuşacağım tabiat e, olaylarda gaybın tesirini ihmal eden, sebep-sonuç ilişkilerinde Allah'ın elini, Allah'ın muradını görmezden gelen, sebep-sonuç ilişkisini gayet materyalist bir şekilde kuran bir tuhaf dindarlık anlayışı görüyorum. Bu tuhaf din, dindarlık arayışında, Hoyratlık ve nobranlığın da ön plana çıktığını görüyoruz. Ve güzellikle bir meselesi olmayan e, bir dindarlık bu. Yani çirkinliği kabul eden, çirkinliği yaygınlaştırabilen bir şey. Bu konuda hepimizin çok e, dikkatli e, olmamız e, gerektiğini düşünüyorum. Kendi nefislerimizi onarmamız gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü e, içimizde göremediğimiz bir şey dışarıda göremeyiz kıymetli hocam. İçimizde o güzelliği bulamıyorsak, İçimiz vahşi, kıyıcı olmuşsa dışarıda o, da o güzelliği göremeyeceğiz demektir. Kusura bakmayın, biraz lafı uzattım. Evet, estağfurullah, estağfurullah. Esasında Cenab-ı Allah insana fırsat veriyor. Bu e, deneyimlemek, yani şöyle e, bir şey söylemek isterim. E, bir an bunu hissediyorsunuz. Bu bu anda bir şey olacak. Yani bir tabiat manzarası içerisinde kendinizi zamana bırakarak, akışa bırakarak e, her türlü kayıttan ar ar azade kalacağınızı hissedeceksiniz. O anın lütfen kıymetini bilin. Yani o ana başka akli çok rasyonel belki size fayda getirecek tırnak içinde Şeyleri lütfen feda etmeyin o anı o şeyler için. Hocam o kadar güzel söylediğiniz ki bir cümle ilave edeyim ne olur çok içinde kalmasın. <gülüyor> ee, anın içinde bir sonsuzluk tomurcuğu saklayan müthiş, müthiş. deneyimleri kaçırmayalım elimizden. Kaçırmayalım. Sonsuzluk evet. tomurcuğunun gizlenmiş olduğu anları kaçırmayalım. Küçük şeyler olabilir bunlar. Çok küçük görünebilir bize. Sizin torununuzu hasretle kucaklamanız, benim evladımın işte e, yanağından evet. aldığım bir öpücük, bir evet. sevgi jesti. Çok evet. küçük şeyler olabilir ama onun o an içinde bir sonsuzluk tomurcuğu saklıysa o güzelliği içimize yerleştirelim. Bizi bu dünyada itminan veren e, şey bu. Evet. O, o büyük bütünün, o ilahi yaratışın bir parçası olduğumuz, okyanusta bir damla olduğumuzu hissedebilmek. Bu anlara Abraham Maslow Doruk deneyim diyor. Peak experience. Bunu Ay. her zaman yakalayamıyoruz. Bazen ibadet anında bazen Allah'la konuşurken bazen onun yarattığı bir şeye bakarken muazzam bir ürpertiyle doluyor içimiz. Gaypten an... gelen haber işte o. Gaypten gelen haber o. Bir anda geliyor ve bitiyor. O, o Zaten hayatı onlarla biz yaşıyoruz. Zirvelerle yaşıyoruz hayatı. Evet. Öte, öte, öteki tarafı rutinler onlar lazım yani ama o zirveyi yakalamak ayrı bir hadise lütfen o deneyimi hayatın rutinine feda etmeyiniz efendim <gülüyor> böyle söyleyelim şey, ee, dinleyicilerimize o çok kıymetli bir deneyim çünkü estağfurullah efendim estağfurullah ee, sağ olun bugün de güzeli konuştuk güzelle hem hal olduk ee, güzel sen ne güzel olmuşsun görülmeyi görülmeyi diyor karacığım evet Evet, evet, güzelin üzerinde de bir perde var hocam. Onu Tabii. kaldıracak bir hayret duygusu lazım bize. Yani bir evet. güzelin örtüsünü kaldırmak bir e, bir hayret istiyor. Bir hayret yani istiyor. istiyor bir bir de bir, istiyor. Eyvallah. bir Mevlevi ayında geçer. Ah güzelin haline, halatına yandı gönül aşk hararatına. An biçeyim gayri güzel sevmeyim Tanrı'ya ve Tanrı'nın hayatına. Oh. Yani esasında söylüyor Hazreti yani. Eyvallah. E, bizi yakan Tanrı'dır diyor ama gene Tanrı'ya an biçeyim sevmeyim seni diyor. Çünkü Fuzuli'de de var ya yani beni bimari sanmaz mı diyor. Niçin kılmaz bana der beni bimari sanmaz mı diyor. Yani. Bu nutukları okuduğunuz zaman zaten siz ister istemez bir yere doğru gidiyorsunuz yani. Ve o zaman bu dünya ile olan ilişkiniz çok fazla derine kök salamıyor. Zaten salmaması da lazım. Tabii. Bir bilge geçmişten bir bilge demiş ki bu dünya bir köprüdür. Onun üzerinden geç ama evini oraya inşa etme. İnşa etme. <gülüyor> <gülüyor> Bakın herkes aynı şeyi söylüyor yani. Tabii. Tabii. bu batılı bir bilge yani. O ee, şey. Ama isebi Evet. Rah Rahman ismi ona da şamil çünkü. Tabii. Tabii. Onu da kapsıyor. Kim yediriyor, kim içiriyor, kim emir veriyor, kim sağlık veriyor, kim aklı veriyor, kim bilgi veriyor. Var mı başka kaynak? Tabii. Kendi bilmeyebilir ama biz biliyoruz ya. Hadise böyle. Eyvallah kıymetli hocam. Dilinize, yani. gönlünüze bereket. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir gönül sadasının daha sonuna geldik. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar. Hepinize Hayırlı akşamlar diliyoruz. Güzellikle kalın, güzellik üzere kalın efendim. Hoşçakalın.